Kişi kurban kesmese, onun yerine kurban parasını sadaka olarak verse olur mu? Şimdi bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Yani bir Müslüman namaz kılmasam, onun yerine oruç tutsam olur mu? diye soramayacağı gibi kurban ibadetini icra etmesem de onun maddi karşılığını fakirlere versem. Kurban ibadeti yerine geçer mi sorusunu sormak da bu derece anlamsız bir soru olmaktadır. Kurban ibadeti Hanefi mezhebine göre vacip olan bir ibadettir. Diğer mezheplere göre, çoğunluğun kanatına göre de sünnettir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadeti, kurban ibadetini 10 yıl süreyle... Hiç ara vermeden yerine getirmiş icra etmiştir. Dolayısıyla bir ibadet nasıl emrediliyorsa ancak o şekilde yerine getirilir. Ayrıca kurban kesmenin bir takım faydeleri elbette vardır. Yani sosyal boyutu var, fakir insanlara tasadduk etme, etten istifade ettirme yönü olduğu gibi Cenab-ı Hak'ka bağlılığın ifadesi olma yönü de vardır. Dolayısıyla kurban kesmekten maksadın sadece fakire et vermek olduğunu anlayamayız. Bunun ayrı hikmetleri var. Dolayısıyla bir ibadet nasıl emredilmiş, Peygamber aleyhisselam nasıl uygulamışsa o şekilde yerine getirilmelidir. Dolayısıyla kurban kesmeyip parasını bir fakire veren kardeşim kurban ibadetini yerine getirmemiş olur ancak fakir bir kardeşimize destek olduğu, yardım ettiği için de sadaka sevabı alır. Bunun bu şekilde bilinmesinde fayda vardır.